En değerli iş, insana yatırım felsefesiyle klasik eserlerden aldığı heyecanı, her yaştaki gençlerle paylaşmayı hayat tarzı olarak seçen değerli hayati inancı söyleşimize başlaması için sahneye davet ediyorum alkışlarınızla. Efendim sunuşların bu şekilde kısa cümlelerle başlayıp bitmesine memnun oluyorum. Çünkü kendimi övme işini bizzat yapmayı tercih ediyorum. Başkasına bırakınca bazen fazla övüyor, bazen az övüyor. Hassas bir iş. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şeref verdiniz. Yorgun bir haftanın sonunda. Çok da aşina olmadığımız bir konuda. Hayli ciddi bir eda ile bir konferans dinlemeye cesaret etmeniz yeterince takdire layıktır. Fakat endişe ettiğiniz gibi yorucu olmayacak. Geçen de bir lisede konferansa başlıyorum. 100 150 kadar talebe var. Erkek kız karışık. Tabi lise 2-3. sınıf en fazla 16-17 yaşında çocuklar. Ayaktayım. Elimde mikrofonla dolaşıyorum. Çocukları yüzündeki ifade aynen şu. Türkçe'ye tercümesi yani. Kim bu ya? Bu nereden geldi şimdi? Bu, nece konuşuyor bu? Okuduklarımızın Türkçe olduğundan bile emin değiller çünkü. Nereden çattık falan gibi. Fakat sonra mutabakat sağlandı. Artık sinek uçsa duyulacak derin bir sessizlikle dinliyorlar. Fırsat bu fırsat diyerek biz de hepsinin dikkati tam odaklanmışken... Çocuklar bana dua edin dedim. Böyle bakıyorlar. Bu hocaya nasıl dua edilir diye düşünüyorlar ama soran yok. Ben de istiyorum ki birisi sorsun. Öyle söyleyeyim. Kim soracak diye beklerken iki dakikanın sonunda en arka sırada oturan bir haylaz. Orayı da mahsus seçmiş. Pencereden dışarıyı seyrediyor. Önündekini dürtüyor. Saçını çekiştiriyor falan. Bir tablet bilgisayarla meşgul oluyor. Benim sinirlerimi alt üst etti bir saat zarfında. Ele geçirsem gözünü şişireceğim de toplulukta çocuk dövmeyi pedagoglar uygun görmüyor. Ben fırsat kolluyorum onu haşlamak için. Beklediğim sual da ondan geldi. Kaldırdı parmak. Soru soracak. Kızgınım ya. Ayağa kalk dedim ayakta sormak. Kalkar kalkmaz hemen duruma el koydu. Hocam sizi dinlemediğimi düşünüyor musunuz dedi. Düşünmüyorum dedim. Bizzat gördüm yanlış gördünüz dedi. Ben sizi dinledim dedi. Nasıl yani dedim? İspat edeyim isterseniz dedi. 10 dakika kadar önce, 15 dakika önce siz bir beyt okudunuz dedi. Urfalı şair Nabi merhumdan. Kalemkeçdil mürakkep rusih kağıt dürü bilmem kimi etsem o şu halim yazmada mahrem. Hoppala hatasız okudu, Vezni gözetiyor falan, bir artistlik de okuyor yani. E söyle bakayım dedim, ne anladın? Anladım tabi dedi, manasını söylediniz, onu da ezberledim dedi. Derdiyle doldu içim, yara bir mektup yazasım var ama yazamadım, baktım kalemin ucu eğri, güvenemedim, mürekkep kara yüzlü, sır verilmez, kağıt ise iki yüzlü, önü var arkası var. <gülüyor> Şairin yaptığı espri değil konumuz da, hayret ettim, bu kadar dikkat teyp gibi almış fakat buna rağmen Dinlemiyor, vererek bir de sinirlerimle oynuyor. Sen şimdi sorunu sor bakayım dedim. Sen beni çok kızdırdın. Sor bakayım. Hocam dedi, dua istediniz ya dedi. Nasıl dua edeceğimizi merak ediyoruz burada bulunan herkes. Ama dedi, sormaya benden başka kimsenin cesareti yok. Ben söyleyeyim dedi, onlar adına. Ben düşündüm ki dedi, siz şair Nabi'yi, Baki'yi, Şeyh Galibi çok seviyorsunuz dedi. Kanuni Fatih Yavuz merhumları da çok sevdiğiniz belli dedi. Onlardan bahsederken heyecanlanıyorsunuz dedi. Tamam oğlum anladık dedi. Yeraltı dünyasında bizim dostumuz çok sayma hepsini. E dedi sevdiklerinizi özlersiniz haliyle dedi insan özler dedi sevi. Tabii dedim hazır dua istemişken bir an önce sevdiklerinize kavuşmanız için dua edeyim mi dedi. Bana bak dedim mikrop <gülüyor> öyle dua olmaz. Sevdiğimde doğru özlediğimde doğru ama kavuşmanın acelesi yok biraz bekleyebiliriz. Adam hacca gitmiş. Doksanlık ihtiyar. Ömrü boyunca beklediği an sevgilisine kavuşan bir aşık gibi heyecanlı titreyerek sarsılarak dua ediyor. Allah'ım canımı burada al diyor. Ama bu sefer değil diyor. Adam anladı tabii. Çocuk anladı tabii. Hocam nasıl dua edeyim öyleyse dedi. Sözünde duracaksan bana Ya Rabbi bu hoca ölürken gülsün diye dua et dedim. Gülerek ölsün. Son gülen iyi güler. Yadında mı doğduğun anlar, sen ağlardın güler de alem. Öyle bir ömür sür ki olusun mevtin sana handa halka matem. AVM'lerde ömür tüketmediğimiz, anne babalarımızla bazen dede nenelerimizle oturup aynı sofrada akşam yemeği yediğimiz mutlu günleri birkaç gün yaşadık, çoğunu duyduk. O günlerde duvarlarımızda asılı sözler olurdu. Onları da ezberlerdik. Bizim ezber kabiliyetimizin çok kuvvetli olduğunu zannedenler yaşadığımız hayatı yaşamadıkları için hayretler içinde kalıyorlar. Yoksa bizim neslimiz zaten ezber doğuştan getirdiği bir kabiliyettir. Evet, amıntü ezberler. <gülüyor> 32 farzı ezberler. <gülüyor> İyi talebeler 72 günahı kebayrı da ezberlerdik. Onlardan biriyim ben ya. Ne diyor okuduğum şiirde? Hani doğduğun gün ağladın, sıkıntılı bir dünyaya geldiğini galiba gelir gelmez fark ettin, bastın feryadı. Herkes de gülerek seni karşıladı çocuğumuz oldu diye yaşarken dikkat et, doğru bas ki giderken uğurlayanlar ağlasın, sen gül, son gülen iyi güler. Bizde bir mesel vardır, dar bu mesel. Denilir ki adam odur bıraka, cihana şol bir eser, esersiz göçenin yerinde yeller eser. İşte bugün çok büyük eserler bırakarak göçmüş bir ustayı, bir üstadı, bir alim şahsiyeti Ahmet Cevdet Paşa'yı derme çatma cümlelerimizle anmaya çalışacağız. Derme çatma dedim. Tabi estağfurullah diyeceksiniz siz burada. Evet Ahmet Cevdet Paşa merhum. Neresinden baksanız yine eskilerin hezarfen dedikleri tipte bir adam. Hazarfen yani eline çok iş gelen adamlar öyle derlermiş. Bir bakıyorsunuz adam şairi bakıyorsunuz, bizim şairlerin de o klasikler şey bakıyorsunuz. Hiçbiri sadece şairi değil. Hepsi için şairlik ikinci, üçüncü, beşinci vasıf. Adam ilimle meşgul, adam asker, bürokrat. efendim. Her birisi muhakkak birden fazla sahada. Son zamanlarda böyle bir ihtisas hastalığımız da var bizim. Bir konuya daldık mı? O konuda ömür tüketmeyi hüner zannediyoruz, derinlik sarhoşluğuna kapılıyoruz. Sair konulara biraz da e, hafif gayri ciddi buluyoruz sanki. Bu doğru bir davranış biçimi değil. Eskilerin hezarfen dedikleri, işte zülcena canahayn dedikleri hem zahir hem batın bilgilerine bak, hem akli hem nakli bilgilere vakıf olmak gibi birden fazla sahada söz sahibi olmak kural idi. Şimdilerde pek öyle değil gibi. Bu yabancı kelimeleri, İngilizce, Fransızca, Almanca kökenli kelimeleri telaffuz etmekte hep zorlanırım. Bernard Lowe ismidir. L-E-W-E-S -E, öyle yazılıyor. Okunuşunu bilmiyorum. Ahmet Cevdet Paşa'ya hayran olan Batılılardan biri. Bizim Cevdet Paşa en az bizde tanınır. Birçok değerimiz gibi, birçok adamımız gibi, birçok eserimiz gibi kendimize karşı biraz insafsızızdır. Kendimizi Hafife almayı galiba son yüzyılda bir hastalık olarak seve seve biraz daha kabul ettik. Biz ben bir az gelişmişim falan dedik kendimize. Halbuki bütün dünyada hayranlık uyandıran büyük bir hukuk metni olan Mecelle i Ahkam-ı Adliye'yi, kısa adıyla Mecelli'yi kaleme aldıran heyetin, kaleme alan heyetin başındaydı Ahmet Cevdet Paşa. Birçok değerli eserleriyle tarih ve bilim alanında, alanlarında fayda sağlamış ünlü bir yazar. Fatma Aliye diye bir hanımefendi duymuş olmalısınız ya da duyulsa iyi olur. Roman yazı, ilk roman yazarlarımızdandır. Hele kadın romancı olarak da ilkidir. Kızıdır Ahmet Cevdet Paşa'nın. Onun da eğer fırsat olursa biraz eğlenti arzu ederseniz Hayal ve Hakikat isimli romanını tavsiye etmek isterim. Sizi bilmem roman okumayı ben çok severim. Yani 60'a merdiven dayadık ama roman okumanın keyfi, lüksü bambaşka bir şey. Son zamanlarda işte okuma zevki ile de ilgili sorunlarımız herhalde eksik değil. Osmanlı Devleti'nin yetiştirdiği en değerli bilim ve devlet adamlarından biri, çok detaylı bir hukuk metni, iştihatlar külliyatı adeta. Fakat şunu söylerler, Ahmet Cevdet Paşa'nın başında bulunduğu heyetin mecelleyi yazmasına sebep olan şey, buna doğan ihtiyaç, Şundan biraz da, önceki dönemde karşısına gelen bir hukuk meselesini çözmek için sorumlu olan hakim, kadı, külliyata hakim. Yani çeşitli mezheplerin, çeşitli iştihatların nerede nasıl olduğunu yorumlamasını çok iyi biliyor. Yazılı metin yok, tedvin edilmemiş, yeni deyimle kodifiye edilmemiş ama hakim var kürsüde, endişeye mahal yok. İşte bu sayı azaldı böyle dört başı mamur hukukçu azaldı, iyiden iyiye azaldı. Artık yazalım denildi. Yani yazmak aslında çok büyük bir başarı ama daha önceden beri gelen başarısızlığın tescili. Yani istihad eden kalmayınca yazıyorsunuz artık. Yani hiç olmazsa bundan sonrakiler rahat etsinler önlerinde bir metin olsun diye. Bu Mecellenin de yani alt maddeleri sona doğru devam eden maddeleri çeşitli sahalarda hukukun çeşitli alanlarında hükümler içermekle beraber ilk 100 maddesi meşhurdur. Ee, çok değil bundan 30-40 yıl önce mecellenin ilk 100 maddesini ezberlemek tavsiye edilirdi çünkü sadece hukuk metni değildir hayat prensipleri. ...dir adeta. Hayatın her safhasında insana yol gösterecek, aklına istikamet verecek muhkem kaziyelerdir. Kısa cümlelerle sarsılmaz değer hükümleri konmuştur. Bu yönüyle çok ciddi, çok büyük bir başarıdır. En meşhur maddesi galiba zaman zaman polemiklerde de işe yaradığından olsa gerek, beraat-i zimmet asıldır der mesela. Üç kelimeden ibarettir ama öyle bir şey ifade eder ki, Roma hukukunun nullum crimen sine lege nulla poena sine lege diye uzun uzun anlatmaya çalıştığı, pek de anlatamadığı, hele talebelerin hiç anlayamadığı e, husus üç kelime de beraat zimmet asıldır. Kat'i surette hiçbir şüpheye mahal bırakmayacak şekilde suç tescil edilmedikçe o kişiye suçlu muamelesi yapılamaz. Suçsuzluk, suçlu olmamaklık esastır. Peki bu kadar basit bir hüküm e, neye istinad eder? Arka planında ne vardır? Öteden beri çatıştığımız batı medeniyetiyle karşı karşıya geliriz burada. Günahkar doğarsın der Hristiyan batı insana zavallı insana dünyaya geldi günahkar ne suçum kabahatim var işte günahkar geldi şöyle oldu böyle oldu filan e, Temizlenmesi lazım al sana bir müessese bir engizisyon, bir vaftiz bilmem ne Kurumlar onun arkasında inşa ediliyor ama bizde öyle değil yani Suçsuz temiz pırıl pırıl Mükemmel en güzel biçimde Gelirsin sonradan bozulma ihtimalin vardır. Buna dikkat etmelisin. Seni karşılarken güldüler, güzel yaşa uğurlarken alasınlar diyerek bir hayat prensibi. Yani sen suçsuz geldin dünyaya. İnsanı başımdan suçlayan bir medeniyetin tam karşısında aslında bunun da arka planında yani buna da bir bakmam gerekirse şunu görürüz. Edebiyatımızın en üstün ustalarından biri olan Şeyh Galip aciz kanaatime göre 48 Mısra'dan ibaret bir şiiriyle ruh dünyamızı, medeniyetimizin normlarını kağıda dökmüş, 48 Mısra'da, 48 vecize ile, kaziye-i muhkeme ile hayatın prensiplerini ortaya koymuş. İnsan gazeli diyorum ben ona. Tamamını bir tarafa bırakalım ama 2 Mısra'da bu algıyı insanı tanımlayan, insanın neden ibaret olduğunu ve nasıl bir yol izlemesi gerektiğini gösteren hükmü vaz etmiş. Demiş ki, Âdeme muttasıl ol ta ki cüda olmayasın, secdeler eyleki de Huda olmayasın. İlk anda tabii ki mana görünmeyebilir. Lugat karıştırıp her kelimeyle işte meşgul olmak gibi böyle bir amatör, işte çok meşgul olduğum için karşınızdayım. Yaptığım amatör tetkikatın neticesi. Adem'e muttasıl ol. Babana çek. Bak babana ne yaptı. Sen de öyle yap. Babam Adem ne yaptı? Kabahatinin peşinde boynunu büktü. Özür diledi. Hatayı kabul etti. Ve yüceler yücesi oldu. Mürit oldu. Allah'ın müridi oldu. Safiyullah Adem oldu. İlk insan, ilk peygamber ilk insana yol gösteren Allah vazeden ama hata var bir hata var hatadan sonra boyun bükmek var ikinci Mısra'da secdeler ile ki merdudi huda olmayasın secde değil secdeler niye çünkü bir hata sahibi daha var iblis hikayenin başına götürüyor yani bizi iblis'in başında olduğu ateş kültürü günümüzdeki görünümü batı kültürü Adem'in aleyhisselam başında olduğu toprak kültürü ve işte doğu kültürü, doğru kültür yani biz. O ne yaptı? Emri aldı, secde et emrini aldı. Artistlik yaptı. Ben ateşten yaratıldım, toprağa secde etmem falan dedi. E, emri çiğnemek, emir sahibine hürmetsizlik. Diğer melekler secde ettiler, başlarını kaldırdılar. Muallim bildikleri iblis hataya düşmüş, sevinçle bir daha secde ettiler. O yine kaldı. Secdeler namazda iki, iki secde sana farz oldu. Seni toprak kültürüne davet ediyor. Ateş kültüründen uzak dur. Kibir, inat, büyüklenme. <gülüyor> Anlatılır ki Hazreti Musa Tur Dağı'na giderken Allahu Teala ile konuşan Kelimullah diye meşhur malum. İblis de karşılaşır. İblis de ona der ki Söyle Rabbine beni affetsin. Bilir Hazreti Musa Onun işi yaş ama <gülüyor> elçidir. Arz eder. Ya Rabbi iblis böyle söylüyor. Af istiyor. Adem'in yerini bilir. Dönsün o tarafa bir secdesin affedeyim. Habere getirir. Aldığı cevap. Ben onun dirisine secde etmedim. Ölüsüne eder mi? <gülüyor> Hala <inat> <gülüyor> yani boşuna değil kimse boşuna kimseye zulmedilmiyor yani. O kültürün temelinde şimdi bakıyorsunuz uygulamalar ne? E bende silah var. Ben güçlüyüm. Madem işte falan ben beyazım. Sen grisin, siyahsın, sarısın diyerek bir üstün peşin peşin bir üstünlük kabulü. İşte ateş kültürüdür bu. Zulüm kibir, inat esastır. Bize önerilen ise toprak gibi mütevazı üstüne basarsınız o size gül verir Aşık Veysel'in dediği gibi yüzün yırttım dırnağının belinen o yine beni karşıladı gülünen benim sadık yârim kara topraktır. <gülüyor> Bizde esas olan işte o doğru kültürün uzantısı peki onun uzantısı hukuka yansıma biçimi beraat zimmet asıldır. Üç kelimeyle suçlu değilsin, tertemizsin ve seni kimse suçlayamaz. Müsterih ol. Ha suç sabit olur. O zaman da müehyde karşına çıkar. Ceza nedir? Artık ondan sonra karşılığına bakılır. Bu sadece bir ceza hukuku meselesi de değil. Hayatın bütününe tatbiki kabil. Hayata bakış açısını bize gösteren kimseyi Peşin peşin yargılama, her gördüğünü hazır bil her geceyi kadir. Bir bakış açı, bir hayat düsturu. Bakıyorsunuz Mecelle-i Ahkam Adliye'yi siz 1926 yılında görülen bir lüzum üzerine artık uygulamayacağız dediniz. Sırtınızı çevirdiniz ama dünyanın birçok yerinde bu hukuk ilkeleri özellikle İsrail Devleti'nin başındaki besmele hamdeles halvele hariç şu anda hukuk sistemi Mecelle'nin ta kendisidir. Bir kişiden sıkça söz ederim ben, İngiliz tarihçi Arnold Toynbee, 1921'de gelip 51 yıl Osmanlı kütüphanelerinde ders çalışan bir adam. Sir Arnold Toynbee, Toynbee telaffuzu zor bir kelime, t-o-y-n-b-e-e, -e. Yani kodlamak yerine böyle bir kolaycılık kodlama bilirsiniz. Bir soyadı, karışık bir kelime söylersiniz telefonda. Adam duymaz, anlamaz, kodlar mısınız der. Vilayet isimleriyle kodlarsınız, yazar. Başıma öyle bir şey geldi benim. 1994'te İstanbul'dayım. Teknik bir derginin başındayım. Dergide de en çok korktuğumuz şey, reklam yanlış basılırsa firma para ödemiyor. Bir sürü de sıkıntı oluyor. sakından göze çöp batarmış. En çok titizlendiğimiz reklamda bir hata oldu. Baskı müdürümüz Fatih Bey, mesai arkadaşım, o gün mesai de yok. Korkulan telefon çaldı. Ben açtım. Fatih Bey nerede dedi. Adam belli çok öfkeli. <gülüyor> e burada değiller efendim. Not alayım dedim. Ben soyadı neydi dedi. Onu arayacak falan. O zamanlar da cep telefonunun adı var kendi yok. İlla görüşmesi lazım. Kökçe dedim. Anlaşılmadı. Gökçe mi? Işte kökçü mü? Birkaç defa söyledim hışırtıdan duyulmadı. Kodlar mısınız dedi. Kalem eline almış hazır. Ben de kodlarken adamı yumuşatayım da Fatih az zılgıt yesin diye. Kabirin kası, ölümün ö'sü, kefenin kesi, çiya'nın çesi, ecelin e'si diye kodladım. Adam kodlu aldı da, eşhadü ellâ ilâhe illallah. <gülüyor> <gülüyor> Kelimeci getirdi. Ertesi gün Fatih gelmiş, abi sen ne yaptın bu adama diyor, kızmak şöyle dursun, bir de özür diledi bizden diyor. Olur böyle şeyler Fatih, ölümü hatırlamıştır dedim. Adam oradan yumuşamış olsa gerek, ben bir şey yapmadım. Konumuzun azıcık dışında olmakla beraber şehirlerimizi kabir görmeyecek şekilde inşa etme hatamızdan da dönmemiz gerekiyor. Bir cenaze oluyor, gidiyorsun 35 kilometre Git git bitmiyor. Bir de dönmesi var falan. insan üşeniyor. Halbuki klasik şehirlerimizde bilirsiniz yani şehrin içinde mutlaka işe eve gider gelirken insan bir kabir görür. Ne olmuş yani? Üstünde değil altında yaşıyor işte. Ne yani? Yani telaş etmez insanın da ölüsünden değil, dirisinden korkar eskiler. <gülüyor> Öyle de yapmalı. Ahmet Cevdet 1822 doğumlu merhum. 56'da evlenmiş, 34 yaşında epey gecikmiş evliliği. 3 çocuğu var. Üçü de yazdı, çizdi, okudu, üfledi. Bilhassa Fatma Aliye meşhur oldu. Romancıdır. Hukukla ilgisi her zaman var oldu. Bugünlerde hukukçu, hele hele hukuk bilgesi yetiştirmek gibi bir endişe taşımıyoruz. Ha Arnold Toynbee'den bahsediyorum daha attım. Arnold Toynbee bu araştırmalarının sonucunda bazı çıkarımlarda bulundu. Mesela denildi kendisine 51 yıl kütüphanede ne aradın? E şair bakinin memleketinde bulundum, yetmez mi dedi. Adam kütüphane tozu yutuyor. Türkçe kitaplarla 50 yıl geçiriyor. Böyle bir cevap veriyor, böyle bir sükseli cevap veriyor. Türk hukuk sistemi kendisine sorulduğunda garip bir cevap verdi. Yani anatomimizi çıkarmış sanki. Türk hukuku şöyle bir şey dedi. Bir Türk tabii 40'lı yıllarda, 50'li yıllarda yapılmış bir röportajdan bu cümleler İsviçre hukukuna göre doğar büyür evlenir boşanır miras hakkına malik olur Alman hukukuna göre ticaret yapar İtalyan hukukuna göre cezalandırılır Nöşatel hukukuna göre mahkemeye gider gelir Fransız hukukuna göre devlet sistemine tabidir ve ölünce İslam hukukuna göre gömülür <gülüyor> yani sen mecelle-i mecelle metnini böyle fazlaca efendim teokratik çok böyle bir dini eser sanki bir ilmihal falan gibi görüp veya yani bir tefsir gibi görüp buna karşı tavır aldığımız oldu. Yani tanımayınca insan tabii herkes kendine göre hayalinde bir şey söylüyor. Halbuki bir hukuk metnidir, evrenseldir, uluslararasıdır. Hiç de öyle soğuk kanlarını kaybetmene gerek yoktu yani. Fakat çok uzaklaştık. Tekrar bu metnin zenginliklerine dönebilmek hatırlayabilmek mümkün mü bilemiyorum ama en azından çok yabancısı olmadığımızı böyle bir entelektüel merak Seviyesinde de olsa hatırlamakta, bilmekte fayda var. 1774-25, 1825 yılları arasında e, anlattığı bir tarih kitabı vardı. Onunla da meşhurdu Tarihi Cevdet, Kısası Enbiya, Tarihi Hulefa Peygamberler Tarihi ve Halifeler Tarihi diye çok ciddi başka bir eseri vardır. Sultan Abdülhamid'e devrin devlet başkanına sunduğu ve 1839'dan 76'ya kadar 37 yıllık dönemi anlattığı Maruzat isimli bir eseri vardır. Yani kendisine görev veriliyor. Devletin resmini çekmek hususunda 30-40 yıla yakın bir dönemi bir eser halinde rapor olarak sunabiliyor. Çok yönlüdür. Bir tek noksanı vardı işte sadrazam olmayı arzu etti. Başbakan yani. <gülüyor> Kısmet olmadı. Bazen de böyle Şair Baki'ye de nasip olmadıydı. Şeyhülislam olmak isterdi, olmadı, olamadı diye de küskün gittiği anlaşılıyor. Kadri'nin sağlığında bilmediler, ölünce bilecekler Bakiciğim diyor beytinde. Kadri'yi sen musallada bilip ey Baki durup el bağlayalar karşında yaran saf saf. O da hukukçu. Hukukçu ama kazasker mevkinde kaldı. 1878 yılında Suriye valiliği var. Kozan'da bir isyan Ozan oğlu isyanını bastırmasıyla devletin gözüne girdiği çok büyük bir krizi kaynağında kurutmuş oldu. Bundan sonra nazırlık, bakanlık görevleri olmuştur. Şimdi örneklerle birkaç maddeyle mecelle neden bahsediyor? Ikinci madde. Bir işten maksat neyse hüküm ona göredir. Şimdi efendim. Maksadı gözeterek Amacın ne olduğunu gözden kaçırmadan metni yorumlamak, kanunu okumak, genelgeye bakmak. O kadar lüzumsuz sahalarda enerji kaybediyoruz ki çoğu kere. işte bunu atlıyoruz. Ukud, mesela bir maddesi çodur. Ukutta itibar makasit ve maaniyedir, elfaz ve mebaniye değil. Tamam Osmanlıca kelimeden uzaklaşınca tabii bunu da hemen anlayamıyor insan. Nereye bakılır diyor. Bir akit, bir sözleşme yorumlanırken maksada, amaca, gayeye neyin gözetildiğine bakılır. Kelimelere bakılmaz diyor. Geçen de bir dostum, Profesör Doktor Samizan var, tıp profesörü, üstadım hatırlayacaklardır belki Çapa'da hocaydı. Onun sözlerinden birini, birkaç tanesini internette neşretmiş. Ben de hatırladım vaktiyle bir dersini dinlemiştim. Okuma sanatı diyor. Aslı kavrayıp teferruatı unutmaktır. <gülüyor> Çoğumuz teferruatta boğulma sebebiyle okumakta insan bıkkınlık hasıl oluyor, yorgunluk hasıl oluyor. Makasıt ve meaniyedir. İşin özünü kavramaya bak sen. Detaya takılma. Halbuki bu noktanın unutulduğu, ihmal edildiği birçok yargı kararlarını hüzünle okuyoruz çoğu kere. Bu kadar lüzumsuz şeylerden bahsediliyor ki mesele çözümlenmiyor yani. Hikaye kaybolup gidiyor. Işte daha mecellenin başında ikinci maddesinde meseleyi ortaya koyuyor. Aman diyor detayda boğulma. Şek ile yakın zail olmaz. Bu kadar kısa bir cümleyle eee bu kadar geniş bir meseleyi formülize etmek hakikaten bugün kolay başaracağımız şeylerden değil. Edebiyatta bu gibi şeyleri sehli mümteni diyoruz biz. Yani çok kolay gelir insana bir bakarsın ya bunu ben de söylerim dersin. Dört kelimen olmuş dersin ama deneyince olmaz. Işte Yunus Emre şiirlerinde bunu çok görmek mümkündür. Ustaların eserlerinde böyledir. Burada, burada da edebiyat yapmadan edebiyata uyma yani gösterişten sakınarak ama özlü biçimde. Biraz önce üstadım dışarıda isabetle işaret buyurdular. Efradını cami, ayarını ah mani olmalı söz. Ne demek? Dört kelime. Efradını cami, ayarını ah mani. Yani bir şeyi tarif ediyorsan, bir şeyden bahsediyorsan, ne olduğunu anlatacaksan iki şart var. Hem ne olduğunu hiç tereddüte yer bırakmayacak şekilde ortaya koymalısın. Hem de ne olmadığı çok açık olmalı. Tavuk yumurtasını tarif ederken pimpon topuyla karışmasına izin vermeyeceksin. <gülüyor> Veya yuvarlak avuca bir şey dedin. Ta ya tarif ettin. İyi ama pimpon topu da öyle, yumurta da öyle. Olmadı yani tarif. Efradını cami, ah mali. Hiç tereddüt kalmaz. Kalmamalı. Beklenti o. Tarif öyle olmalı. İşte mecelle bize onu gösteriyor. Zarar kadim olmaz. Yine beraat-ı zimmet asıldırın filozofik temel, felsefi temeline uygun. Olumsuzluk kadim değildir. Zarar kadim değildir yani eski, öncesi bilinmeyecek kadar eski ve korunmaya layık bir değer değildir. Çünkü asıl olan pozitif, asıl olan olumlu, asıl olan doğru. Sıfat-ı arızada asıl olan ademdir. Arıza sıfatlarda dışarıdan gelmiş hastalık gibi olan şeylerde aslı olan yokluktur. Aslı olan çünkü doğruluk. Her şeyin aslı temiz. İmam-ı Azam Hazretlerine geliyor birisi. Kadıncağız. Erkek çocuğu yokmuş da gahretmiş. Bir sene içinde ay parçası gibi güzel, güzeller güzeli bir oğlum olmazsa şunu şunu yapacağım demiş ve kötü yemin yani olmayacak iş. Çocuk doğmuş çirkin. Hiç de güzel değil çocuk. Kadıncağız öyle gelmiş. Biz de yemin de ettik demiş şimdi ne yapacağız? Gitmiş Hazret'e çözdürmek için. Sen demiş şimdi bir defa böyle yemin olmaz. Yani çok yanlış bir şey olmuş. Bir daha yapma buna bir tevbe etsen. Fakat çocuk çirkin oldu. Ben de güzel olsa diye yemin ettiydim diyorsun. Bu çocuk niçin çirkin? Niye çirkin diyorsun? İşte efendim demiş yani. Allah onu güzel yarattım diyor. Lekad khalaqnal. fi ahsani takvim. Biz insanı en güzel surette yarattık diyor. Sen ise gelen çocuğa çirkin diyorsun. Neye göre? <gülüyor> Bir defa seni yemini tutmadı. Yani pozitif esas. Her sahada, her alanda esas. Doğru olan, sahih olan, ârızî sıfat aslı olan Adem'dir. Aslı yoktur sonradan gelmiştir. Yamama bir şeydir. Giderilir ve giderilmelidir. Zarar bir kadereli imkan def olunur. Bir başka mecelle maddesi. Zararı diyor elden geldiği kadar uzak uzaklaştırmak, def etmek esastır. Def-i mazarrat celbi menafiden evladır. Hükme bak. Bir durumla karşılaştım. Zarar ihtimali var, fayda ihtimali var. Önce bir zararı gidermeyi öne alırsın. Zarar bir olmasın, hastalık bir gitsin önce de menfaat sonraki iş. Olursa iyi olur. O sonraki iş. Ama mazarratın def'i esastır. Def'i mazarrat, yani sadece hukuk sahasında değil arz ettiğim gibi, tamı tamına bir hayat düsturu olarak hayatın merkezine, eksenine konması gereken Zararı amı def için zararı has ihtiyar olunur. <gülüyor> umumi genel zararı gidermek için birkaç kişinin zararı göze alınır. Bakıyorsun yani millet menfaati var ama birkaç kişi üzülecek. Bu göze alınır. Am, has, umumi, hususi. Zararı eşet, zararı haf ile izale olunur. Büyük zarar, şiddetli zarar, hafif zararla eğer giderilebiliyorsa, çaresine bakılır. Iki fes çaresine bakılır dedim. Mütakip madde. Iki fesat taaruz ettik de haffı irtikab ile azamının çaresine bakılır. <gülüyor> ya altı yedi kelimeyle bu kadar geniş bir hüküm yani insanlar hakikaten dahi yani enteresan şeyler yani çok çok sahada malumat sahibi olması lazım insanın böyle şeyler söyleyebilmesi için ve bunu yazıp ortaya koyabilmesi için. Anlaşılan bu. Gerçi heyete katılanlara bakıyorsunuz. Oho her biri derin alim insanlar. Başlarında Ahmet Cevdet Paşa var. Yaşının genç olmasına rağmen ama eee kimse boş değil. Iki zarar, iki hastalık, iki problem birleştiğinde hafif olanını seçip diğerinin çaresine bakılır. Zararın neresinden dönersen kârdır. <gülüyor> Temeline koyuyor hukukun. Karar verirken hakim böyle bir hikmetle bakacaktır. Telassuz bak. Hakimi bir tarif ediyor. Öyle bir hakim kaç tane gördünüz deseniz meslektaşlarımı üzmekten endişe ederim yani. ya yani şöyle şu, şu hakim şu, şu şu şu olmalı diyor. Oho. Yani adam kaya gibi bir adam ya. Kaya gibi adam yani. Mehip bir kere heybet telkin edecek. Hafife alınmayacak. Kılık kıyafeti düzgün olacak. Konuşması düzgün olacak. Neden? Adam canını teslim ediyor sana. Hakim yani duruma hakim olması gerekiyor. Beklenen o. E tabii diyebilirsiniz ki bu kadar çok hakim ol lazım olan bir ülkede bunu nasıl <gülüyor> bizler dava sayısıyla övünür olduk. Yani mecellenin bir defa fikri temelinde ihtilafı azaltmak esas. Davayı mahkemeye gitmeyi azaltmak esas. Eskiler derler az yeyirem hekime işim düşmez <gülüyor> düz gidirem hakime yolum düşmez. <gülüyor> ne işi var mahkemede? Oraya istisnadır yani. Utanarak da gider yani. Oraya gidiyorsa eyvah der ya çözemedik şunu yani. İnsanlığımız buna yetmedi. Geleneğimiz, terbiyemiz buna el vermedi. Hakim karşısına çıktık yani. Oraya gittikten sonra bir kere haklı da çıksan yani iş o ki İftilaf kökünden çözülsün. Hayat prensibi yani mahkemeye gelmeden önce bunlara bakıldığında zaten hakimin işe azalıyor. Hakime fazla iş düşmüyor. Zarar, demin söyledim. Zarar, bir kader, imkan defolunur. Hangi kürsüden söylüyor? Elden geldiğince zarar giderilir. Ona bakacaksın. Bir iş dıyık oldukta müttesa olur. Ama tabii sizin de dikkatinizi çekiyor. Kelimelerden uzaklaşmış olmanın bir... Sonucuyla karşı karşıyayız. Yani evvela bir kelimeyi anlama sıkıntısı çıkıyor insanın karşısına. Adını kaybettiğinin tadını da kaybedersin. Benim bir hemşerim çoğu öyledir ya dedemiz mesabesinde bizden 40 yaş 50 yaş büyük olan nesil köyden şehire bir kere askerlikte gider. Bir kere hasta olunca hastalık artık çok böyle şiddetliyse belki hastaneye bir götüren olur. E belki bir de hacca gider. Bunun dışında seyahat olma da duymaz zaten. Ömrü boyunca Kabe yollarına yüz sürmeden canımı alma Allah'ım der. Venedik'i görmeden ölme diyorlar falan dese Git gör de bir de sindirlenir yani başlatma şimdi filan. Ikinci seyahati Denizli'ye gelmiş bir ihtiyar. Tanıdığım biri. İlk defa Denizlili'yim ben. Denizli'nin Çameli kazasının Sarıkavak köyünden Denizli'ye gitmiş. 140 kilometre. Oho. 6 ay anlatır o seyahati. Yani o kadar önemli onun için o. Acıkınca yemek nerede yenilir diye sormuş. Bir lokanta göstermişler. Oturmuş ama yemek istemeyi de bilmiyor. Garson çağırılacak. Alışmış mı adam? Ne, ne bilsin. Yanındaki kişinin yediği yemeğe bakarak şundan getir oğlum demiş. Getirmişler. Bir kaşık almış ka yemiş falan. Sevmemiş oğlum ne bu demiş? Patates demiş. Anlaşıldı demiş. Adı gidince dadı da gitmiş. Biz buna kumpir deriz çok güzel olurdu. <gülüyor> Kelime gitti. Kelime gidince beraberinde mana gider. Gidiyor maalesef yani. Bizim kelimelerle aramızı düzeltme problemimiz var. Daha önce bir defa söylemiştim belki ama kelimelerin azlığı çokluğu nasıl bir şey getiriyor diye. TRT'de program konuyum efendim. Yıl 2005. Güzel şiir okuyor bu falan diye çağırdılar. Zuhal isimli bir sunucu hanımefendi. Kurduğum bir cümlede stres demem gerekirken demeyip biraz da düşünerek galiba hicran dedim orada. Seçtim yani falan. Dikkatini çekti tecrübeli sunucu tabii. Halit Kuvanç'ın filan sosyolojisiymiş. Buna övülüyor falan. Hayati Bey dedi, eski kelimelere karşı dedi bir sevginiz var belli. Batı kökenli kelimelere tepkilisiniz. Stres demediniz dedi, biraz da düşünerek hicran dediniz falan. Böyle bir durum mu var dedi yani bir tavır mı var dedi? Canlı yayındayız ya. Sunucu hastalığıdır. Konuğu zor duruma sokacak, keyif edecek. <gülüyor> Bakın dedim. Ben öyle bir şey yapmıyorum ama galiba siz bu kelimeyi kullanmamamı sevmediniz stres. Evet dedim bu Türkçe. Türkçemize gireli 30-40 yıl oldu olmadı. Fakat merak etmez misiniz? Yani bu kelime gelmeden önce biz konuşmuyor muyduk? Yani bu duyguyu tanımıyor muyduk? Bakın ben size söyleyeyim. Bu civarda yani stresle ifadeye çalıştığımız halet-i ruhiye anlatmak için klasik dönemde 50 sene ve daha gerisinde kullandığımız kelimeleri saymama izin verin. Unutacaklarım hariç gam gussa kasvet, keder, melal, inkisar, ızdırap, hüzün, kahır, yeis, efkar, tasa, dert, mihnet, elem. Üzüntü, sıkıntı, kaygı, enduh, kuduret, dilhun, hicran bilmem ne. Yirmi küsur kelime. Unuttuklarım hariç dediğim gibi ben hafızası zayıf bir adamım. Yedi bin beyt duruyor ezberimde en fazla dedim. Reklam da yapıyoruz başkanım yani çaktırmadan. Şimdi hepsini unut, stres ile derdini anlat. Anası ölmüş stresli. Borcu var ödeyemiyor stresli. Tuttuğu takım maçı kaybetmiş stresli. Oy verdiği parti muhalefette kalmış stresli. Sevgilisi terk etmiş stresli. Hava bulutlu. Ya bırak Allah'ın seversen ya. Bu, bu kadar farklı duygu tek kelimeyle anlatılmaz. bunu. ya o kelimenin ana vatanı olan Fransa mıdır, İngiltere midir o bile istemez bunu ya. Fazla geliyor yani. E ne oluyor tabi bu kadar kelime yerine yalnız strese beni mahkum edince strese sokuyorsun beni Ben <gülüyor> strese girmeyeceğim yani <gülüyor> size bir şey sormaya gelmiyordu. Gelmez dedim bana bir şey sormaya gelmez. Benim arkamda bin yıl var. Ben buraya dün gelmedim ki canım. Yani. yani. Onur. Hoşunuza gidiyor, kullanmayınca da kızıyorsunuz bana. Ben kullanmayalım demiyorum yani. Otomobil diyorsam, telefon diyorsam, kompütör diyorsam, onur da derim. De. E gurur, kibir, şeref, haysiyet, izzeti nefis, namus, iftihar. Yedi farklı kelime yerine kullanıyorsun. İnsaf et ya. Bunların hepsi aynı anlama geliyor mu? Hayır. Ahmet Efendi gururludur desem, tarafsız bir duruştur. Şereflidir desem, övdüm. Kibirlidir desem, yerdim. E onurludur deyince ne dediğim belli değil. Adama övdürmüz övdürmüz. <gülüyor> Haliyle ihtilaf çıkıyor. İhtilafları çözmek değil üretmek konusunda bir gayret va var. Yani toplumsal duruşumuz da öyle. Metinlerimiz de öyle. Hani hep böyle ihtilaf arayan, kavga arayan. Ya ne yapacaksın? Bırak Allah'ını seversin. Sunucu hanımefendi. Dedim adınız Farsça Zuhal. Yani değiştirelim mi şimdi yani? Benim adım Arapça kökenli Hayati. Yaşamsal mı denilsin bana ya? <gülüyor> Döverim adamı ya. Ya bırakın dedim şimdi. Hayat Evey dedi bana haksızlık ediyorsunuz dedi. Doğu kökenli kelimeleri ben sevmiyorum da batı kökenlilerle konuşalım diyorum zannediyorsunuz dedi. Benim de düşüneceğim o değildir. Atık savunmada. E ne, ne, ne, düşünceniz ne dedim? Hem doğu hem batı kökenli kelimeler gitsin dedi. Öz Türkçe kelimelerle konuşalım. Ben onu diyorum. Dedim ağzına sağlık. Ben de sizin gibi düşünüyorum. Öyle yapalım. Ya ben size bir örnek cümle vereyim. Doğu ve batı kökenli kelimeleri atıp aynı cümleyi bir daha söyleyin. Anlaşalım. Bakkaldan aldığım somun içine peynir koyup sandviç yaptım. Balkona oturup hanımın getirdiği çay ve su beraberinde afiyetle yedim cümlesindeki basit bir cümledir. Teknik ilmi falan değil. Kökenleri itibariyle ve sırasıyla bakkal Arapça, somun Rumca, peynir Farsça, sandviç İngilizce, balkon Fransızca, hanım Moğolca, çay Çince, su Çince, afiyet Arapça beraber Farsçadır. Yedim Türkçe. Yer misin? Ne yapalım yani şimdi? Rumca Palamut ızgara, İtalyanca iskele gazinosu? Yemeyelim mi? Ya sen bir imparatorluk bakiyesisin. Evvela bunu bir anlamaya çalış ya. Bırak Allah'ını seversen ya. Bu böyle bir kaprisleri veya ne bileyim vesveseleri efendim. Takma kafaya böyle şeyleri ya. Sen bur epeydir buradasın yani. Sende her şey var Allah'ın izniyle. Her çeşit var. Her tür var. Her cins var. Yani. İyi ki de var. yani. 60 yıldır takip ediyoruz. Avrupa'da başı sıkışan Türkiye'ye geliyor. Doğumuzdan başı sıkışanlar da Türkiye'ye geliyor. Hatırlayın Romanya'dan, Bulgaristan'dan, Saraybosna'dan, Yunanistan'dan. Gelmediler mi? Geliyor. Niye? Baba sensin. Ev sahibisin. A sensin. Ağa ya sığınır merhaba. Ne olacak yani normal. E doğudakiler de öyle. Geliyor sana geliyor. Suriye, Irak işte hepsi değil mi? Afganistan falan. Senin de başına bir şey gelmek üzereydi. Dışarıya gitmeyi hiç düşündün mü? Aklından geçti mi? Davet etseler gider misin? Hayır. Niye? İşte baba ona diyorlar. Aa terk etmez çiftliği. Der ki üstünde yaşamak kısmet değilse altında yatarım der. <gülüyor> Tank gelince de. <gülüyor> yani babalık yani. Babalık. Şemsiye. Devlet, toplum, olgu. yani Her şeyine yansımıştır yani. Unutmak istese de olmaz. Yani genlerinden gelir. Hafıza kendini hatırlatır yani sen eskisin canım ya Tuğrul Bey'den beri buradayız ya 140'dan akan insaf yani yani hesap ettim 74.üsü şu anda devlet başında yani liderlerin Tuğrul Bey bir mevcut işte Tayip Bey 74 eski yani i̇şte onun izleri bunlar adam geliyor sen de 51 yıl araştırma yapıyor geçen de Millet Kütüphanesinden bahsettim başkanım. Millet Kütüphanesi, Diyarbakırlı Ali Emir Efendi'nin sağlığında topladığı on bir bin cilt kitabı millete vakf etmesiyle kuruldu. 1924 öldü arz ettiğim gibi. Vasiyetinde millet kütüphanesi namıyla bir tesis kurulsun, kitaplarım oraya bırakılsın, adımı sağa sola yazmayın, zevzeklik istemem falan diyor. On bir bin cilt kitap, yarısı yazma, yarısı basma. Paraya çevirse Karun kadar zengin olur. Herkes biliyor ama imkan yok, böyle bir derdi yok adamın. Bıraktı gitti ve Yahya Kemal öyle bir gazel yazdı ki hakkında. Muhtacı sen füyuzuna eslaf pendinin, diz çök önünde şimdi emiri efendinin. Amit o şehri nur övünsün ilelebet, fazlı faziletiyle bu necli-i bülendinin. iklimi ruhumu gezdi otuz yıl taraf taraf, bir maksadıyla tabii nefais pesendinin. Yekpare nur olan bu kütüphane-i nefis, yekpare servetiydi bu alemde kendinin. Ecdadımız gibi vakfeyledi millete hayran oldu halk eseri bi menendinin ya fahrika aynat sen ifa et ecrini divanu kibriyada bu işar kercümendinin Günümüz Türkçesine tercüme ediyorum. Türkçeden Türkçeye tercüme. Birinci beyitte diyor ki Ecdadının nasihatına, tecrübesine elbette ihtiyacın var ey okumuş kişi. Belki unuttun, hatırlatayım. Lazım tabii. Babam ne diyordu? Dedemin fikri neydi? Hissiyatı neydi? Nasıl anlatırdı derdini, tasasını falan? Merak edersin. Nerede bulacağım diye düşünme. E Emir Efendi önüne çok. Emir Efendi ölmüştü şiir yazıldığında. Demek ki kütüphanesine git diyor. İkinci beytte o Amit var ya diyor. Amit. <gülüyor> Diyarbakır. O mübarek şehir diyor. Böyle bir adam yetiştirdiği için övünsün kıyamete kadar. Hakkıdır diyor. <gülüyor> o adam ki diyor. Bir arzunun peşine düştü. Klasik eserlerimizi derleyip toplamak için. O on bir bin ciltten bir tanesi Kaskarlı Mahmud'un Divan-ı Türk'ü. Yeryüzündeki son lüsva. Sadrazamdan ödün çaldığı otuz akçeye cebindeki üç akçeyi de bahçiş ekleyip kütüphanesine koydu. Bu kitabı da Allah'a şükür bugün elimizde. Yoksa gitti gider. Öyle bir sevdalı adam. Kitap aşığı. Öyle bir kütüphane oluşturduk ki diyor paha biçilmez bir kıymettir diyor. Bu dünyadaki tek servetiydi diyor. Yek para nurdu diyor falan ve milletimize vakfetti ecdadımız gibi yaptı diyor. Yahya ya Kemal ecdadımız Türk öbürü Kürt. Üsküp doğumlu. Monşer birkaç gün ayık görüldüğü rivayet olunuyor. Büyükelçi, hepimizden fazla batılı ve böyle bir gazel yazıyor. Diyarbakırlı Ali Emiriye ve son beyte lütfen dikkat. Attention please. Ya fahri kainat, sen ifa et ecrini Divan-ı Kibriya'da bu şarkı hercimendenin. Ya Resulallah Ali Emirinin bu millete yaptığı hizmete teşekkürden aciz kaldık. Madalyasını sen takıver. Bu iş sana düşer diyor. O kütüphane şu anda Fatih Camii'nin altında, Saray Muhallebicisi'nin yanında, Fevzi Paşa Caddesi'nde. Yolunuz düşerse. Tabi biz Asil Necip Türk milleti kitaplara hürmetimizden dolayı kütüphanelere pek fazla uğramayız. Temiz kitaplar. <gülüyor> Arz ettim. Dedim ki başkan Fatih Belediye Başkanı'nda Diyarbakır'la hemşerisi filan oradan girdik tabii. Herkese bir yerden değil. <gülüyor> dedim ki yani bak hemşeriniz Aleyemir'in Kültür Merkezi falan da var. Tamam. S sadece anmakla olmuyor. Şu şiiri izahatıyla birlikte şu duvara nakşedelim. Gelen geçen baksın bir şey bir hatıra dedim ikisinin de hani ruhlar şad olur, fena mı olur filan. Proje kabul görmüştür. Uygulamaya giriyor. Dediler ki Proje sahibi olarak da adını yazalım Hayati Bey. Aman ha dedim. Adam kütüphanenin sahibi yazdırmamış adını. Bana mı kaldı? <gülüyor> Gidip Ali ile kavga ettireceksiniz beni. Adam aksi adam yaz. Padişaha kafa tutmuş adam. <gülüyor> Gidip şimdi bir de orada mahşer meydanında birbirimizi yemeyelim. Ancak Üsküp'ten Diyarbakır'a en batıdan en doğuya atılan köprüyü unutursan Allah saklasın bu coğrafyada çok başına ağrır. İkimizi buluşturan yeri hatırlama ihtiyacımız var. O kadar da uzun değil. Bir dakika yani. Bu adam monşer ya. Büyükelçi Lozan'da mürahhas azabı bilmem ne falan. Yani şiirlerindeki son derece kavi Müslüman edasına bakmayın. O şiirinde. Yani samimiyetinden de şüphem yok ama çok dindar bir hayatı yok. Camiye girdiğini gören yok, duyan var. Süley Süleymaniye'de bayram sabahını caminin bahçesinden yazdığı söyleniyor. Bir özür için caiz olan şey mütahassız olmamakla birlikte 84'te mezun oldum İstanbul Hukuktan. Ben de hukukçular arasında adım geçiyor. Bir baroda kaydım da bulunuyor. O yetkiye istinaden bu kolaylıkta metinlere sahip değiliz bugün kanunlarımızda. Yani kanunu elinize aldığınız zaman pişman oluyorsunuz. Neden bahsediyor bu ya? Bir şey söyleyeyim üst maddede altta ancak diyor yukarıdakilerin hepsini iptal ediyor. <gülüyor> çok konuşuyor. Çok laf yalansız çok mal haramsız olmuyor. Buradaysa görüyorsunuz şey var icaz var icaz. Mümkün olan en az kelimeyle. Efradı cami ayarın mani. Arizu amik Yeterince derin yeterince anlatıcı ama fazla laf yok. Bakın. Bir özür için caiz olan şey o özrün zevaliyle batıl olur. Özrüm vardı caizdi. Özür kalktı cevaz kalkar. Gayet basit. Gayet. Seferiyim şu caiz ama sefer bitti. O durum değişti. Gayet net. Mani zayi olunca memnu avlet eder. Mani engel ortadan kalkınca yasak geri gelir. Engel sebebiyle zarurete binaen yasak kalkmıştı ama geri gelir. Hava gibidir yani. Su boşalınca yerine dolar. İşlenmesi memnu olan şeyin istenmesi dahi memnu olur. Yapması yasaksa yapılmasını istemek de yasaktır. Alınması memnu olan şeyin verilmesi dahi memnu olur. <gülüyor> Alınması yasaksa verilmesi de yasaktır. Gayet bir Yüz maddenin tamamı böyle. Efendim eğlence kabilinden Türkçe'ye yakınlaşmak maksadıyla olsun. Bu yüz madde böyle üçer beşer madde halinde haftalık kendimize ödev vererek bir de Osmanlıca Türkçe lügat koyarak yanımıza. Çok keyifli olacağını ben vaat ediyorum. Hoşunuza gitmezse para geriye. Yani Türkçe'ye yakınlaşıyorsunuz. Lisanı derinleştikçe, lisanın inceliklerine vakıf oldukça insanın keyfi artar. Yani bunu ben kırk yıldır biliyorum. Şiir okumanın öyle bir şey var. Lükstür yani lüks. S sıfır maliyet keyfin yerinde. Her zaman. Ne zaman canını isterse bir de yani. Ahmet Cevdet Paşa'nın bir beytine sabah yarım saat ağladığımı da itiraf edeyim mi? Söyle biraz sonra söyleyeceğim. O beyti nasıl yazdı? Neden biliyor musunuz? Bu kadar ciddi bir adam, bu kadar heybetli falan, bakan, başbakan adayı, bir hukukçu, siyaset adamı falan. İttihatçılar iktidardayken bu biraz öbür taraf, hürriyet ve İtilaf tarafında kalbi eee meyli yani demişler ki şimdi iktidara yaranamıyorsun, e, muhalefetle iyi geçiniyorsun ama yarın onlar gelirse de seni beğenmezler. Yani iki, iki minare arasında beğenemez kalacaksın, bir tarafa yanaş da rahat et demişler. Ben milletimin hizmetindeyim, aciz bir kulum, hiçbir bayrağın altına girmem, illa bir bayrak açmam gerekirse tek başıma bir bayrak açıp Sultanahmet'te altında otururum diyor. Böyle bir, bir de ferdiyet ibrazı var yani. Delikanlı kardeşim ya. Delikanlı işte yani. Yani sana yaranmak için bir şey yapmam arkadaşlar Burada ilim konuşuyor yani. Ne yapayım? Işine gelmiyormuş. Bana ne yani? Ben söylüyorum işte diyor. Duruş çok mühim. Nasun istimali bir hüccettir ki anılla amel vacip olur. <gülüyor> yani ayete hadise zıt olmamak kaydıyla insanların örfü sürdüre geldikleri davranış biçimi normdur. Zaten normlar hiyerarşisinde bunu görürüz. Örf alet bir normdur. Hani lokantaya girdiniz eee yemeği yedikten sonra çıkarken parayı ödemek hiçbir kanun yazmaz ama örftür. Öyle gerekir. Istisna olursa hatırlatırlar. Self servis derler giderse. <gülüyor> yani örf Nassa muhalif olmamak kaydıyla uyulması gereken kuraldır. Örfen maruf olan şey şart kılınmış gibidir. Anlaşma yaptınız, adama bir av köpeği satacaksınız, bu hususta mutabıksınız ama ya bu köpek, köpek neticede ısırır bilmem ne tehlike var, kim nerede nasıl teslim edecek? Yazmadınız, söylemediniz, konuşmadınız ise örfen sabit olan şey akden sabit sayılır, örfü bildiğiniz farz edilir. Gider adamın ağılından alırsın yani. E, bilmiyordum, Ya örfü bileceksin yani. Nerede, ayda yaşıyorsun? Bileceksin. O kadarını bekler senden. E bugün de caridir ceza hukuku. Kanunu bilmemek mazeret sayılmaz der değil mi? Ben bilmiyordum, bilseydim yapmazdım falan. Bileceksin abi. Yaşadığı ülkenin kanunu bileceksin diyor sana hukuk sistemi. Bu da aşağı yukarı. Iptida en tecviz olunamayan şey baka en tecviz olunabilir. Başta cevaz verilmemiş, izin verilmemişse sonradan izin verilebilir. Akit hürriyeti. Sözleşmedeki serbestiyet yani yapabilirsin genel kurallara aykırı olmamak kaydıyla bakın şu, şu enteresan geliyor 59. madde bir kelamın imali ihmalinden evladır ama imal ihmal evla Lugata bakmaya değer şu demek sözleşmede bir kelam bir madde geçiyor bir kelime geçiyor ne yapayım? İyi de anlamadım. Mümkünse anlamlandır. İmal et yani. Mümkünse ona bir değer atfet. Olmuyorsa olmaz. Ama ihmal etme. İmali ehva ihmalinden evladır. Manayı hakiki müteazdir oldukta mecaza gidilir. Hakiki manası müteazdir. Yani çok Zor. Olası değil. Akla aykırı. Bir örnek işitmiştim hocamdan. Hukuk hocam. Arapça'da ki çoğu Arapça kelimeler Arapça kökenli olduğu için gramerini bir parça tanımakta fayda var. Anlamayı kolaylaştırır. Elif lam takısının yeri ve görevi. El. İngilizcede de d. Fransızca le. Türkçe'de d yerine ne var? Bugün bir şey yok. Elli sene önce vardı. İş bu. O kavram olmayınca İngilizce öğrenenler terliyor şimdi soğuk soğuk. Dı'yı anlatamıyorsun çocuğa. E doğru kapıdı doğru da kapı. E şimdi ne oldu ya? Dı olunca ne oluyor? <gülüyor> Anlatılamıyor yani. Çünkü mefhum biz dedik ya adı gidince tadı da gidiyor. O kelime gidince kavram da gidiyor. Belirlilik eki Malum olan kapı demek yani. Dı doğru. E doğru herhangi bir kapı. Arapça'da bu görevi ifa eden takı el. Soru şu, Efendim, balıklar su içer mi diye sorulmuş ne cevap verilmeli? Cevap, eski eskilerin suya ait eserlerinde, şadırvan olsun, sebil olsun bilmem ne yaparsa, baş tarafa bir ayet yazarlar. Estaizu billah, ve cealna minel ma'i kulli şeyin hay. Her şeyi biz su ile yaşar biçimde yarattık. Suya muhtaçtır. Kim? Her şey. Her şey ibaresi külle şeyin. Her şey külle şeyin. Arapça'da külle şeyin her şey demek olduğu gibi külle şeyin de her şey demek. Eliflam var. Harfi tarif. Olunca ne olur olmayınca ne olur? Örnek adam dese ki ekeltü küllerummane ya da durup dese ki ekel tükuller rummana. Eğer harfi tarif varsa d varsa l varsa işbu varsa şu demek olur. Bildiğiniz birkaç nar vardı hani şurada demin konuşmuştuk siz de biliyorsunuz onlarları ya 7 taneydi faraza. Onları yedim. <gülüyor> Bütün narları yedim. Tercümesi bu. Ama bilinen narlar. Yok harfi tarif yoksa yeryüzünde ne kadar nar varsa yedim. Şimdi sınır yok. O halde bütün narları yedim. Hangi yeryüzünde ne kadar nar varsa. Mecelle devreye giriyor. Manai hakiki müteazzir oldukta mecaza gidilir. Müteazzir. Bir insan yeryüzündeki bütün narları yiyemez. Böyle bir iddia olmaz. Deli bile bunu demez. O halde ne dedi bu? Mecaza gidilir. Kaç çeşit nar varsa hepsinden yedim. Tatlısı var, ekşisi var, kırmızısı, sarısı, yazı, kışı, kuzey, güney. Bunu demiş olur. Peki cevaba yarayan kısmı ne bunun? Ayette harfi tarif yok. Yani tahdit yok. Yani sınırlama yok. Yani balıklar dahil. Balık da su içer. <gülüyor> Şimdi bir ekin metni anlarken Getirdiği götürdüğü mana bu kadarken, böyle bir durum ile biz karşı karşıyayken sadece lügat yardımıyla ayet ve hadis anlaşılmanın çok da mümkün olmayabileceğini görmek zor değil. Tefsir diyorlar buna. Kelamdan muradı anlamak. İşte mesela kurallardan biri bu. Manayı hakiki müteazdirse mecaza gider size mantık öğretiyor aynı zamanda ya. Sadece hukuk değil ya mantık öğretiyor. Ya böyle de demiş olamaz yani. Kim kim der deli mi adam? Yani milyonlarca tonlar yemiş olsun. Başka bir şey demek istiyor. Mecaz var. Ne o işte bu? Şiir de mecazdan ibarettir. Yani sözü şiire getireceğiz ite Kaka. Yani şiir söylemem lazım buraya çıkmışken. Geliyorum. Bitiyor bak sonlara doğru yaklaştık. Azdan çoğa işaret var. Yani burada hukuk dersi verecek değiliz haddimizi aşıp. Estağfurullah. Mazarrat, menfaat mukabelesindedir. Birkaç arkadaş rica ediyorum ön sıralara da. Estağfurullah demesi için bu gibi durumlarda. <gülüyor> zarar ne kadar? Zarar ne kadarsa menfaat o nispettedir. Nimet, külfet yani ne kadar köfte o kadar ekmek. <gülüyor> Mazarrat, menfaat mukabelesindedir. <gülüyor> Girdiğiniz beş, beklediğin menfaat bin. Olmaz. Olmaz. Yani sözleşmeye yorumlarken, hükmü anlarken, Kanun maddesine tefsir getirirken göz önünde, akıl önünde tutman gereken. Külfet nimete ve nimet külfete göredir. Hayvanatın kendiliğinden olarak cinayet ve mazarratı hederdir. Bu benim başıma geldi. Stajdayız. Avukatlık stajı Denizli'de. Emekliliğe yaklaşmış bir hakim. Sanık Kuzurda yok. Şahsi dava açmış adam. Sulh ceza mahkemesinde. Komşusu keçileri serbest bırakmış, giderken dikkat etmemiş. Adamın yoncalarını yemiş geçmiş tarla, epey zarar görmüş adam. Ve dava açmış. Şahsi ceza davası. Türk Ceza Kanunu eski kanun 516. madde. Nasıl ızrar? İnsanları zarara sokmak. Nasıl ızrar? Fakat maddeyi kanunu okuyorsunuz. Diyor ki: Bilerek ve isteyerek hayvanlarının komşusuna zarar vermesini bilmem ne yaparsa yani kasıt aranıyor. E, olayda da kasıt yok. Ne yapacağız şimdi? Adam'a ceza veremiyoruz. Hakim aciz düştü. Yani kızıyor bir şey yapalım diyor ama kanun el vermiyor. Getirin şu adam bir dövelim dedi. <gülüyor> Şahsi davacı. Ya. Yani i̇yi fikir dedim ama benim de ukala, yani ukalalım tuttu. Estağfurullah. Dedim 516. madde burada yetmiyorsa. Ceza hukuku hocamdan duyduğum bir şey var. Ceza kanunu mücessem akıldır derdi. Yani aklının kabul etmediği mutlaka kanunda vardır aramasını bil yeter. 5 madde ilerledim 521. madde. İhmal, tesebbüp, tedbirsizlik neticesi sahibi olduğu yönetiminde olan, olan hayvanlar komşuya zarar verirse şöyle şöyle şöyle daha hafif bir ceza ama ceza var. Maddeyi gösterdim. Hakim epey kızdı ama cezada aldı ilgili işte bu metnin aklıma hediyesi bu. Ya aklım bunu kabul ise abi bunun karşılığı vardır. Yani, Tedbirsiz yani hiçbir kusurun olmazsa hederdir. Yani gitmiş öküz süsmüş zarar o. Tamam hederdir. Ama sürüyü götürürken yapabileceğin bir şeyler var. Onu yapmadınsa ihmalin devreye girdi. Eski değil. Teseyyüp, ihmal, teseyyüp, tedbirsizlik, dikkat. Bu kelimelerin hepsini kaldırınca da Şimdi mana sizler ömür aynı konuda beş ayrı mahkemeden karar çıkıyor yan yana koyduğunuzda vallahi bunlar aynı maddeyi okurlar diyorsunuz ya yani Türkçe'de bir sıkıntı var ya <gülüyor> yani biraz okuyanda var nakısa e metinde de var metin doyurucu değil 16 kelime yerine stres dersen öyle oluyor tabi yani, teseyip diyor. Tedbirsizlik diyor, ihmal diyor. Ayrı ayrı şeyler. İhmal var kasıttan beter. Mesela şu da ihmaldir. Hastanedesiniz. Siz tabip değilsiniz. Ama komşu odanızda yatan oksijen çadırına bağlı bir hasta var. Gece kalktınız tuvalete. Camdan gördünüz ki kendisine oksijen götüren hortum bükülmüş, deve dizi olmuş. Hava geçmiyor. Gördünüz. Ama doktor değilsiniz. Hemşire değilsiniz, hasta bakıcı değilsiniz, sizi ilgilendirmez diye düşündünüz ve geçip gittiniz. Döndünüz adam morarmış, hortum düzeltilse kendine gelecek ama benim işim değil dediniz. Yani siz ihmal, kasıt yok. Adam ölsün falan demiyorsunuz, derdiniz ölmesi değil. Ama bu öyle bir ihmal ki, öyle bir ihmal ki kasıttan beter. Kul pallata, ağır ihmal. Yani i̇şte kelimelerle aramız iyi olduğu zaman fark. Bu kelimelerle benim bir barışıklığım biraz eskidir. Tabi gördüğümüz hocalar, hukuk tahsil ettiğimiz hocalar, bir hakkın vakıf insanlardı yani. Şiir gibi ders anlatırlardı ya. Bizim üniversitede <gülüyor> usul hocam postacı olundan daha çok kütüphaneye giren kimse yoktu. Adam 75 yaşında ders anlatıyor bize ama en çok çalışan da o. Merak ederdim ya niye öğrenmeye çalışıyor çalışıyorlardan? Okumadan, anlamadan. Araştırmadan adam rahat edemiyor. Hastalık demek ki Allah ım. şifalar. Onların elinde onları görerek yetiştik. Bir fırsattı bizim için. Açtım bir yargıta kararı okuyorum. Sene 83. Müncer diye bir kelime geçiyor. Postacıoğlu'nun kulduğu bir cümlede geçiyor bu. R'yi de çift yazmış. Bir de böyle süs Müncer. Bilmiyorum Müncer ne demek? Çok gençiz, 22 yaşında. Bilmeyince ne olur? Asil Necip Türk milletinin güzide evladı ne yapar bu gibi durumda? Biliyormuş gibi yapar. Kelimeye bir anlam yükler, tahminle. Buna inanır. Aksini savunanla tartışır. <gülüyor> Lügata bakmak gibi bir şeye tenezül etmez. Neden? Türk dünyaya bedel nesine bakacak. Fakat işte fazla. Türk olmadığımdan olsa gerek. Dedemin dedesinin babası Sudan'dan gelen siyahi bir zincir ne türkü. Yani istesen de olamıyorsun. Azatlı bir köledir benim. Dedem. Gece görünmezdi benim rahmetli dedem. Siyahtı. Açtım lügatı. Mustafa Nihat Özöl'ün Osmanlıca Türkçe lügat. Hala evimdedir gözümün önündedir ha. Yani lügat okumayı çok severim. Müncer Allah manayı vermiş. Ağzınıza layık bir sürü şey var orada baklava gibi yani. Bir halin bir sürecin sonunda gelinen yer, aka aka bir suyun deresini bulması filan yani. Ve örnek koymuş. Müncer olur mu yarabb bir subhi'in bisata vahdet gehim de böyle mahzun geçen yalim. Cattık belaya. Bir kelime bilmiyorduk. Sekiz tane kelime çıktı karşıma. Fakat çok parlak da bir beyit var. Geçemiyorum anlayasım var yani. Anlayacak yerlerim ağrıyor. <gülüyor> Kurcaladım lügatta her kelimenin manasını montajladım. Bana bir on beş dakikaya mal oldu ama. Recaizade Mahmut Ekrem'in bu muhteşem beytinin manasını o gün muhtemelen doğru tam anladım şöyle diyor. Şu hücremde geçirdiğim karanlık geceler ferah bir sabaha dönüşür mü Rabbi? Dua var, niyaz var, sitem var biraz. <gülüyor> Hapis yata yata biter var biraz. <gülüyor> Ve bende kaldı. Merak saygıyla peşine bir için ödevim değil, dersim değil kimse sormaz ama merakla kurcaladığım için ve bu alışkanlığım devam eder. 40 küsur yıldır en çok karıştırdığım kitap lügattır, tavsiye ederim. Bunu havalı bir entelektüel faaliyet olarak filan söylediğim zannedilmesin, eğlence olarak söylüyorum. Cidden eğlenceli bir şeydir. Yani bir beyt okuyup gözlerinizin sulanması veya bir beyt okuyup neşenizin yerine gelmesi az şey değildir. Bunu sağlamak için epey masraf ediyoruz. çabuk kere de başarısız oluyoruz. <gülüyor> Çocuğumu sinemaya götürdüm. Geçen de filmin yarısında beni çıkar Torunu yani. Masraflı bir sürü para verdik. Filmi beğenmedi çocuk. Biz çocukken sinemaya götürüleceğiz de bir de çıkıp gideceğiz. Oo, dayaktan korkardık bir kere. Mütesebbip, müteammid olmadıkça zamin olmaz. Sebep olan kastetmiş olmadıkça tazminat ödemek sorumluluğu altında olmaz. demek ki husus var yani. Ya kastı var mı? Art niyeti var mı? Ama öyle bir yer vardır ki bu kuraldır. Kaidesi burada suç zaten ihmalle işlenir. Veya burada zarar ihmalle verilir. Ceza veya tazminat buna göre hükmü olur. Buna biz hukuk nosyonu diyoruz. Kim ki bir şeyi vaktinden evvel istical eyler ise mahrumiyetle muatep olur. Güvya hukuk metni. Zamanından önce bir şeyin kapısını çalarsan yüzün kızarır diyor. Muhatep olur, azarlanır. Ne acele ediyorsun? Kayserili şair beli Kayseri müftüsüymüş. Kendi kendiye gelir kısmet olunca devlet vaktini gözlemeyen yok yere kavgaya düşer. Diyor. Sana devlet şöhret servet kısmetse diyor vakti gel gelir diyor. Vaktini beklemez acele edersen diyor belanı bulursun diyor. <gülüyor> Bir de gergin olursun böyle yani gergin olursun. Haset ile geçirir ömrünü o beyti hatırlayamadım hatırlarsam söyleyeceğim. Kayseri müftüs adam bir yedi vefat etmiş divan yazmış. Müftü şiir yazıyor. Şiirleri de divan tertip edecek kadar da bir yekün teşkil ediyor. Nasıl insanlar bunlar? Bakıyorum kanuni merhuma sultan mı, şair mi? Galiba full time şair part time devlet başkanı. Bana dokuna. Beyt okuyayım size. Ma'ar sermaya işadi imiş ki yi dilarada seriş kim maktini hakile mavşuş ettiğim demler. Üşenirseniz kelimelerin manalarına tabii beytin size vereceği bir şey olmuyor yani. Aman ha üşengeçlikten tevbe edelim bugün. <gülüyor> Anam öyle derdi. Ben üşengecin çoluğu çocuğu olmaz derdi. <gülüyor> İyi bir şey değil yani. Ömürden ziyan. Fethi Bey söylerdi değil mi? Fethi Gemuhluoğlu. Uykuyu azaltmak ömrü çoğaltmaktır. Bir saat az uyusan her gün 30 senede o epey yapıyor yani. 365 3600 bilmem kaç saat ki adam doktora tezi yapar ya. Yani. Günde bir saatten bir doktora çıkar yani 30 yılda. Mar sarma ye şadiymiş kuyi dilerada. Sirish ki nakdini hakile şu ettiğim günler. Ben diyor sevgilinin muhitinde ona yakındım ama kavuşamadığım için epey ağladım. Meğer ne bahtiyar günlermiş diyor orada ağlamak diyor. Şimdi yakında değil. <gülüyor> Hazreti Ebu bir sözü geliyor hatırıma. Çok oldu ağladım diyor. Gün oldu ağladığımı ağladım. Insan bugünü kendisine ızdıraplı zannediyor. Acım var zannediyor. Ama öyle bir şeyle karşılaşıyor ki ah ne mutlu ne güzel günlermiş onlar diyor. Huzurunda ağlayabiliyordum diyor. Daha yani daha ne istiyorsun? Ah diyor şimdi ağlayabilsem. Bir doktor söyledi bana, abi dedi kalp müteasısı. Benim de kalbime baktı da yani epey bir sohbet ettik. Geçen de dedi çok kaba bir davranışım oldu dedi yani bir eşeklik yaptık dedi. Pişman oldum dedim. Estağfurullah ya kibar da bir arkadaş ne yaptın? Şöyle oldu dedi. Hastanede üçüncü katta dedi hastam vardı. Yaşlı bir hasta yatağa bağlı senelerdir. Asansör bozukmuş, üç kat yürüyerek çıktım. Biraz da benceyin göbeği falan vardı. Yorulmuş, nefes kabarmış. Odaya girince, of, yoruldum demiş, hasta yatakta. Of, yoruldum demiş, hasta demiş ki, ah evlat, bir de ben yorulabilsem. <gülüyor> Adam yatağından kalkamıyor, yanında bir doktor olarak Yor, of diyorsun. Yani eşeklik diyor yaptığımız diyor ya. Adam, 15 yıldır yatağa bağlı adamın yanında konuşuyoruz. İnsan tabi kendi halini, göz her şeyi görmek kabiliyetine haiz ama kendini göremiyor. Göz kendini göremiyor. Galiba da o insanın kendini görebilmesi. Merhumun bir başka beyti şu. Hu ban bi vefa gibi dehri desise baz, naz ehline niyaz eder ehli niyaza naz. Zaman diyor, vefasız güzeller gibi. Naz Edene niyaz ediyor, niyaz edene naz ediyor. Peşine düşersen kaçıyor yani, sırtını dönersen peşine düşüyor. Kovalarsan kaçar, kaçarsan kovalayamaz, yetişemez. Dünya böyle bir şey. Hadis şerif. Dünya gölge gibidir diyor. Kovalarsan kaçar, kaçarsan peşinden gelir. Denizli'nin Çameli kazasında 2500 nüfusu küçük bir ilçede avukatlığa başladı. Yıl 1984. Üçüncü dördüncü yılda artık. İlçede tek avukat olarak epey de süksem yerinde yani. İstanbul'a gitsem işsiz kalırım belki ama memleketimde kral gibiyim. Durumda iyi. Lafım dinleniyor falan. Köyün ileri gelenlerine kaymakam hakim savcı gelen giden eş dostla sohbet ediyoruz böyle. Şehlik yapıyoruz. <gülüyor> Biraz fazla nasihat etmişiz. Ayarı kaçırmışız herhalde. Bir cumartesi pikniğe giderlerken bunlar beni ekmişler. Gitmişler oğluğa kesmişler. Güzel ertesi gün duydum ben. Nasıl dedim ilçeler dedim akşamları vakit geçirmek için hayatiye inanç arayıp buluyorsunuz. Beni konuşturuyorsunuz, çay falan. Piknik olunca beni ekiyorsunuz dedim. Vefa mı şimdi bu dedim? Yani ayıp olmuyor mu? Ya sen hep dedi ahiretten bahsediyorsun dedi seni çağırmayacağız bir daha diye. Dünya anlat. Dünya konuşur burası. Dedi. çağırın dedim bir daha size söz ben size dünyayı anlatacağım. <gülüyor> Sonraki pikniğe çağırdılar. Gene biz tabii sohbete başlayacağız. Dünyayı anlat. Dünya zillizaidir. Ona güvenen nazir. <gülüyor> Dünya bala benzer, içine düşen, şey. ya sen gene lafı aynı yere getirdin de, işte dünya bu. Ya başka türlü tarif edersen hata eder, dünya böyle bir şey. Hubanı bir vefa gibi, vefasız güzeller gibi. Güzeller, naz'a aşıklar, niyaza geldi dünyaya, hayali sözle meşhur oldu, hatemden kerem kaldı. ...en çok sevdiğim şairlerden biri olan... ...Kanuni Marhum döneminde yaşamış... 1555'te vefat etmiş... ...Fuzuli'den bir sene önce... ...Hayali Bey'in... ...gayet yakışıklı beytini okudum... ...bir daha okuyayım... ...Güzeller Naz'a aşıklar... ...Niyaz'a geldi dünyaya... ...Hayali sözde meşhur oldu... ...Hatem'den Kerem kaldı... ...Güzeller naz eder diyor... ...aşıklar da yalvarır... ...zaten herkesin bir rolü var diyor... ...o öyle yapacak bu böyle yapacak... ...gül ağlayacak... Gül, ...gülecek bülbül bül ağlayacak... Hatem de Kerem'iyle ile meşhur olduktu ya biz de sözümüzle diyor. Aleme şöhret saldık. Şair çaktırmadan övünüyor. Hayali sözle meşhur oldu. Hatem'den Kerem kaldı. Bizimkiler çok neşeli insanlardır. Bizimkiler diye kastettiğim şairlerimdir, şairlerimizdir. Güzel adamlar. Şiirlerinde insanı sersemletecek derecede gördüğünüz, sarhoş edecek derecede gördüğünüz böyle dert, gam falan filan çok keyifli insanlar onlar. Öyle değil. Yani şiir öyle gerektiriyor. Yani esasen mizah çok hüzünlü bir şeydir. Yani bakmayın. Mizah çok ciddi bir şeydir. Gece ağlamayan gündüz gülemez. İçe ağlamayanın yüzü gülmez. Güzel insan öyle tarif edilmiş. Bizimkiler gayet hikmetli, güzel anlatırlar. İnsanın aklında kalır. Misali ab Ederiz ne kübbetle amizeş. Bu kargahta muayyen mizacımız yoktur. Nabi merhum. Su gibiyiz diyor. Su. Neyin benziyor ya? İyiyle de geçiniriz. Kötüyle de herkes bize muhtaç. Bakıyorsunuz ahlak ilminin üstadına nasıl olalım hocam diyorsunuz su gibi ol diyor. Yani. Suya herkes muhtaçtır, herkes onu arar, her haliyle güzeldir, damlayken de, denizken de, çağlarken de, dururken de, buharlaşmışken de, dolmuşken de, her haliyle güzeldir. Cenab-ı Hakk'ın cemal sıfatının tecelligahıdır. Fakat aynı zamanda celal sıfatı da suda tecelli eder, öfkelendiği zaman denizi, gemileri yutar. Transatlantikleri yutar. Kudret sıfatının tecelligahıdır. Bir damla su donduğu zaman genleşecek saha bulamasa kayayı patlatır. Hayatın menbağıdır. Onsuz hayat olmaz ve cealna minel ma'i külle şey inhai. fakat ölümün de sebebidir. içine düşeni su, su, insanı boğar, ateş yakarmış. Her haliyle güzeldir arz ettiğim gibi razzak sıfatının isminin tecelligahıdır. Yani su gibi olmayı tavsiye ediyor. Baki merhum da diyor ki ey sevgili diyor. Güzel insanlar da namussuzlar da diyoruz. Sana kavuşma derdindedir. Öyle ya diyor rahmet bulutunu kafir de bekler Müslüman da. <gülüyor> Kemali aşk ey Baki sera vahdetdir. vahdettir. Muradı cümlenin birdir. Bütün dünyayı söyletsen. Baki'den bir beytle hatmi kelam edelim. Sözü bağlayalım. Baki bu beytte diyor ki. Aşkın yani muhabbetin ifrat derecesinin sınırsızlığa ulaştığı halin varacağı yer ilahi aşk Allah'tır diyor. Vahdet sırrına ulaşır. Aşık bunu bilse de bilmese de. Çünkü insan yalnız Allah'a muhtaç biçimde yaratıldı. Bunu inkar ederse ya da ihmal ederse sadece kendine dünyasını maharetini dar eder. Efendim Mehmet Cevdet Paşa gibi büyük bir isim, marka bir isim etrafında bir miktar haftanın bu son gününde sizi yorduksa bağışlanmamızı dileriz. Estağfurullah. Fakat bir hatıram anlatayım da bitirelim isterseniz. Üstadın burada olduğu için 1990 yılında yazdıkları eseri bir başka açıdan eseri Kemalizm eserini okuduğumu ve o anda düşündüklerimi, kazandıklarımı söylemeyip, söyleyip kendilerini mahcup etmeyin. Fakat minnettarım. Çok istifade ettik. Her zaman selam ve dua ile biten yazılarından da haberdarız, minnettarız adam dediğin o bıraka Cihana bir eser Esersiz göçenin yerinde yerler eser Hatıram şu yıl 1983 22 yaşında İstanbul'da hukuk talebesiyim durum gayet nazik evliyim iki senedir hanıma hanımı anama babama emanet ettim gittim Denizli'nin çameli kazası İstanbul 650 kilometre mektup yazıyorsun bir ay sonra cevap ya geliyor ya gelmiyor e dersler ağır, mektebin biteceği yok. Çocuk doğmak üzere, para yok, pul yok falan. Yani e, ağlamak için şartlar çok müsait. biz de hiç fırsatı kaçırmazdık. Bir de ayrılık şiirlerini ezberliyorsun. Ezber nasıl yaptın diye sorarlar bana. Bu durumda sen de olsan ezberlersin. Yani dedi yaptığımı yap. Bak neler ezberliyor. Hatta yazarsın bile. Vahtiyar Vahapzade'ye sordular şair nasıl yetişir diye. En sevdiğin elinden alacaksın beni vatanımı aldılar dedi öyle şair olunuyormuş. <gülüyor> Fakat o günlerde bir derdim de şu. Ayrılık şiirleri ezberliyoruz ya. O günlerde ezberlediğim şiirlerle 20 senedir konferans veriyorum üstadım. Gurbeteli bizim için yaptılar. Çatısını pek muntazam çattılar. Ölümülen ayrılığı darttılar. 50 dirhem fazla geldi ayrılık. <gülüyor> geldi ağlamam. Apansız uyanırsan gecenin bir yerinde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 yeni kazılmış kabrin ölüyü beklemesinden şiddetli bekliyorum diyor da ikinci kıtada geçti istemem gelmeni diye lafa başlıyor. Olacak iş değil. Arada 40 yıl geçmiş olmalı. Bir <gülüyor> yani bugün bunu öbür gün de onu yazamazsın yani. Belli ki uzun bir hikayenin başı ve sonudur. Mezar taşlarında öyle değil midir? 4 haneli bir rakam, 4 haneli bir rakam daha arada bir tire. Hayat işte o tire. Ya bir trenin kavgasını yapıyoruz yani. Sultan Fatih merhum öyle demişti. Çün ecel sulh ettirir ahır nizahı kaldırır. Pes nedir bu dünya için koru kavgadan murat. Ecel gelip sulh ettirecek. Sen kavga ediyorsun yerli yersiz. Akıl mı bu diyor Fatih. Devlet idare eden adam, İstanbul fetheden adam, şair bilmem ne bilmem ne altı yabancı dil bilen bir, bir adam. Enteresan bir adam. efendim Torunu Yavuz merhum doğduğun, doğduğunda. Ee, henüz hayattaydı, 11 yaşına gelene kadar da yaşadı. Sorunu da kendisine çekmiş yani onu yetiştirdim malum. Ama bahsimiz o değil, bahsimiz şu. Bu ayrılık şiirlerini ezberliyoruz, mektup yazıyoruz, bir ay cevap gelmiyor, hüzün var her sok köşe başında ağlıyoruz. İçinizde hanım kızlar gerçi sayacağı burada çok değiller ama kayınvalide tahakkümüne 11 yıl göz göğüs gelecek biri var mı bilmiyor. Bizim hanım erdi o sebeple bir ermişle evliyim. <gülüyor> Bugünlerde 11 gün o sabrı gösterecek herhalde pek bulunmaz çünkü oğlum evlendirirken gördüm yani kimsede öyle bir cesaret yok. Bir taraftan da hukuk kitapları gayet kalın çocuk doğdu doğacak milletler arası özel hukuk ve usul hukuk hakkında ders var ama yara bir okundur iki defa girdim geçemedim bir de yani iyi bir talebe de değiliz yani bir taraftan estağfurullah. Burhan Kuzu hocayla aram iyi o o zaman asistan da biz talebeydik. Cemal Sanlı diye de bir hoca var Sanlı veya Şanlı bizim kürsüde asistandı. Dedim ya bir araya gir de şu dersi vereyim, diplomamı alayım artık ya hani evleneceğiz falan. Ev, evliyiz, çocuk doğacak, baba olacağız. Cemal Şanlı beni odasına aldı. Merhametle yüzüme baktı. Durumunuzu anladım dedi. Sizin hakikaten yardım etmek lazım. Bu dönemde bir buçuk ay var dedi imtihana Haziran'da. Bir yol göstereceğim. Evvelallah mezun olacaksınız dedi. Çok heyecanlandım tabii. Dikkat kesildim. Çok çalışacaksınız dedi. <gülüyor> Hocam dedim hiç aklıma gelmedi ya. Allah razı olsun. Allah razı olsun. İşte kalp krizinden doktorların da böyle tavsiyeleri var. Ne olacak bu işin sonu dedim. Kriz çok sert geldi dedim. Doktorum bana e, nasihatı gayet güzel. Endişe etme hocam. Tıp ilerledi. Ölene kadar yaşarsın dedi. Şimdi o günlerde ilave bir dert daha var. Rahmetli Necip Fazıl merhumdan nereden baksan 50 şiir ezberlemişiz. Fena da okumuyoruz laf aramızda gördüğünüz gibi. Herkes de bana diyor ki ya bu üstadla gitti bir tanış ya. Adamın evi şeyde Erenköy'de. Ben de her gün Haydarpaşa'dan trene biniyorum. Söğürtü Ceşme, Kızıl Toprak, Fener Yolu, Göztepe, Erenköy. Durmaya cesaret edemiyorum, ben gidiyorum. Cevizli oturuyorum çünkü. Suadiye, Bostancı, Küçükyalı, İdaaltepe, Süreyepilecim, Altepe, Cevizli. Bazen de o Tuzlu'ya kadar gider. On iki istasyon daha vardı Sayayım mı? Kaynarca, <gülüyor> Rahmanlar, Kartal, Yunus, Pendik, Kaynarca, Güzelyalı, Kurtkiremit, İçme, Tuzla, Coşkunu, Oğulları, Çayıroba, Osman, Gazi, Gebze. İstasyon ezberlemekten derslerde kalıyoruz falan. Ben cesaret edemiyorum. Birisi beni götürse de üstadla tanışsak diyorum. Adam da megaloman duymuşum. Hakkında neler duymuşum yani. Yani kolay mı? Ana Britanika'ya iki şairin adı girdi üstad dediler. İngilizler ansiklopeli yapmış. Türk edebiyatından bula bula iki isim bulmuşlar. İkincisi kim dedi? Böyle bir adam yani. Yüzüne karşı birisi ismi lazım olmayan birisi sakal var diye tahkir ve tezyif etmek için maymuna dönmüşsün üstad dediğinde 90 derece sağa döndü. Şimdi de duvara döndümdü. Böyle bir adam bana da ters yapabilir diye endişeyle ben gidemez ve bir gün benim birisi götürsün diye beklerken 83'ün Mayıs'ında geç kaldığımı acı bir şekilde fark ettim. Beyazıt'tayım, derse 15 dakika var bir gazete aldım, gazete tam sayfa Necip Fazla'nın resmini gördüm. Bir şairin resmi birinci sayfayı kapatacak şekilde basıldıysa o şair öldü yani. <gülüyor> Sağken kimse yapmaz onu. Acından öldürüp sonra üstüne türbe yapacaksın. Aletimizdir yani. Anladım eyvah cüz etti. Ayaktayım gazetenin eteği yere yakın. Beyit var orada. İki mısra var belli yani güzel. Ölümden bahseden iki mısra herhalde yazdılar dedim. Çileden seçtiler. Bir taraftan da tahmin yürütüyorum. Ne yazmış olabilirler? Bana kalsaydı şunu yazabilirdim. Ölüm güzel şey budur perde ardından haber. Hiç güzel olmasaydı ölür müydü peygamber? Ya da şu yazılabilirdi. Şu gideni çevirsem tutup da eteğinden soru versem haberin var mı öleceğinden. O olmadı şu yazılabilirdi. Büyük randevu bilsem nerede saat kaçta tabutumun tahtası bilsem hangi ağaçta. O olmadı ebedi gençlik ölüm desem kimse inanmaz taş ihtiyarlar Çürür ölüm yıpranmaz bilsen Kara Ahmet bana neler söylüyor neler diyor ki viran olmaz tek Bucak virra neler yahu yazılacak şey çok olmadı şunu yaz kardeşim ya Derya'da sonsuzluğu fikretmeye ne zahmet al sana Derya gibi sonsuz Karaca Ahmet e olmadı şunu yaz ticaretin tümü yan diye bir ses rüyada Mezarına seninle girecek şeyi kazan seni gözleyen eşabi pazarı dünyada pat iska kefen küflü teneşir isli kazan minarede ölü var diye bir acı sala her kişi niyetine saf saf namaz ne ala böyledir de ölüme kimse inanmaz hala ne tabutu taşıyan ne de toprağı kazan ya hiçbiri yazılmaz da şu mu yazılır Allah aşkına ya? sayfa sekreterinin yaptığına bakın karşımda Necip Fazıl iki mısra kendisi söylüyor gibi geliyor adama ya bir anda sersem dedik ya Yazanda şu genç adam yollarımı adım adım bilirsin erken gel beni evde bulamayabilirsin <gülüyor> öyle, öyle bir şaka yaptı gibi zaten <gülüyor> 83 34 sene geçti randevu biraz gecikmiştir vakteyle Ebu'l Vefa Hazretlerinin kapısını çalıp da kendisinden şu cevabı alan Sultan Fatih hatırladınız değil mi efendim? Dedi ki Sultan Fatih, müsait değiliz, görüşemeyiz, selamımızı söyleyin, dönsünler. Çocuk haber verdi, İstanbul'u fetheden adam, devletin başkanı, şehrin içinde bir yere geliyor ve git diyorlar. Gözleri doluyor, gördün mü diyor Lala, Bizans'ın aşılmaz denilen surlarını açtık bir tahta kapıdan geçemiyoruz. Rızasız bahçenin gülü derilmez, zorla girilmez, orduyla da gelinmez. Döneceğiz diyor. Kurduğu üniversitede de asistan odası vermedilerdi kendisine biliyorsunuz. Hatır için olmaz sultanım, imtihana gireceksiniz falan dediler. Hakim tayin ediyor, aleyhine hüküm veriyorlar. Fetih'ten sonra en sevdiği hocası, en çok hürmet ettiği Diyarbakırlı, Goranlı, Molla, Kurani Hazretleri İstanbul'a terk edip gidiyor, yalvar yakar bir mektupla zor getirtiyor falan. Alimler, şairler etrafındaki zevat-ı kiram asla yüz vermiyor ki devamlı fetihle meşgul işine baksın o döndü gitti, çocuk haberi iletmek üzere geri döndü. Baktı ki hocası da ağlıyor. Artık dayanamadı ve sordu. Hikmetinden suaylı olunmaz hocam dedi. Yani benim de bu kafam her şeyi almıyor ama bu kapıdan kimi reddettiniz bugüne kadar dedi. Gayrimüslim gelir girer dedi. Kadın, erkek, çoluk, çoluk. Ağaç gelir girer adamı. Yolunu şaşırmış adam aldığınızı yatırdınız ben biliyorum. Sultan Fatih mi kaldı geri çevireceğiniz bir daha ağlıyorsunuz. Onun da ağladığını herhalde tahmin edersiniz. Yani söyleyeyimdir ya. Mahzun gitti biliyorum evlat dedi biliyorum da. O hardver biz software. O gaza askeri biz dua askeri. Onun işi orada bizimki burada. Gelir de bu sohbetten lezzet alırsa biliyorum aşka istidadı var. Çok kabiliyetlidir şiirinden belli. Tutulur. Devlet gözünden düşer, işlerden soğur falan millete ziyan vermiş oluruz. Ben ona görüşemeyiz demedim. Şimdi git ayrılık olmayan yerde görüşelim dedi. Herkes işine baksın döndü gitti onun randevusu öyle gecikti. Molla Cami Hazretlerini çağırdım. Molla Cami Hazretleri geldi. O başka türlü davrandı. Ama yatarken Konya'da gecelediler. Acı bir haberle uyandılar. Sultan Fatih vefat etmişti. Görüşemediler. Döndü. O da gecikti. Yani orada iş çok gittiğimizde. Ben de Nabi ile görüşeceğim. Sorularım var. Çözemediğim birçok şey var. Milleviyüm çağında Türkçeden Türkçe'ye tercümeler yaptım üstad milleti seninle tanıştırdım falan artık sen de elinden gelen esirgemezsin ağalığını yap filan diyeceğim tabii. Yani aramızda tek noksan yüz yüze görüşemedik erken gitmiş olduğu için. Bunun dışında 40 yıldır Molla Camiden söz ettim madem hatmi kelam söz veriyorum bir defa sözü bitiriyorum Molla Camiden dört mısra Farsça dört mısrayla sözü bağlayalım, saate de bakalım. Yani çok da abartmamışız. Beklenmenin civarında yani aldığımız vazifeye neredeyse uygun. 4 mısra. Çok değil. Farsça. Ya Resulullahça başet tunsegi cennet şevem der zumra ahbabı tu. der cehennem O tu. Ya öğrendim ki Eshab-ı Kehf diye yedi adam var. Yemliha, Mekselina, Mislina, Bernuş, Debernuş, Şazenuş, Kefeşta, Tayyuş adlı bu yedi kişi. Tarsus'taki mağarada malum hikaye. Değil mi efendim? Kehf suresinde uzun uzun anlatılıyor. Yedi uyurlar. Yanlarında da bir köpekleri var adı Kıtmir. Sen o yedi kişiye ahbabımdır demişsin senin sözünün hatırına Kıtmir de cennete gitti öğrendim. Köpeğin cennette ne işi var diye soracak değilim. Senin sözünün hatırına girer tabi ancak o ahbabının köpeği ben ise ashabının köpeğim şefaat et ben de gideyim de iki köpekten biri dışarıda biri içeride olmasın ya rabbi cehenneme hak ettiğimi biliyorum diyor hasan basri dua ediyor ya rabbi cehenneme hak ettiğimi biliyorum da diyor girersen iblis sevinecek beni affet <gülüyor> biz de sizden Dua. Şair Behiçti de öyle söylüyor. Behiçti adam Mahlas'ı. Adı Süleyman da ustası Mahlas veriyor. Adet bu. Usta veriyor. bir. Ya takma isim. Nik neyim? Nik neyim. Divan Edebiyatı'nın niki. Behiçti. E farsça cennetlik demek. Diyor ki Mahlas dedi bana bir pak meşrep. Mahşerde anı utandırma ya bana diyor bu mahlası veren güzel bir insandı ya Rabb'i diyor. Ben de iş yok ama onun sözü yere düşmesin diyor. Madem cennetlik dedi, dediği gibi olsun ya. <gülüyor> Vesselam bize de işte dediğimiz gibi ölürken gülsün, güler gülerek ölsün diye duanızı esirgemeyiniz. İşte geldik, gidiyoruz. Her şey gönlünüzce olsun. Samimiyetle dinleme lütfunuz için teşekkür ediyorum. Eksik olduysa. <gülüyor>